Efendim merhabalar, çocuk deyip geçmeyinden Burç FM'den sesimizin ulaştığı her yere selam ve sevgilerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim bugün adefe ve yarın da bayram. Çocuk dünyası açısından yarın bayram sevinci, bayram mutluluğu var. Efendim yetişkinler açısından bakıldığı zaman da yarın bir ibadet neşesi, bir ibadet yapıyor olmanın inşallah mutluluğu yaşanacak. Şimdi bugünkü programımızı ağırlıklı olarak kurban ve çocuğa ayırmaya çalışacağım ve kurbanın insan psikolojisine tesirine ayırmaya çalışacağım. Çünkü gördüğüm kadarıyla çok ciddi derecede bir yanılgı var. Şöylesi bir yanılgı var. Kurban kesmek ile ilgili olarak şöyle çok ciddi bir yanılgı var. Efendim kurban keserek insanlar böylelikle içindeki şiddet duygusunu gidermiş oluyorlar. Ve kan akıtarak İnsanın içerisindeki şiddet duygusu böylelikle boşalmış oluyor ve kurban bunun için çok faydalı bir ibadettir diye yani yapılan açıklamaları gördükçe tabi böylesi açıklamaları insan psikolojisiyle pedagojiyle bağdaştırmak imkansız. Efendim neden insan psikolojisine aykırıdır yani kurban kesilerek insanın şiddet duygusu tatmin olmaz mı? Kan akıtılarak insan şiddet duygusu tatmin olmaz mı? Ve böylelikle de eğer uygulayacağı nefret ve öfke veya şiddet var ise bunu azaltmaz mı? Bu psikolojiyle bakıldığı zaman azalmaz. Yani eğer biz kurbana içimizdeki e, şiddet duygusunu gidermek amacıyla baktığımız zaman o takdirde kurban kesmiş olmak dahi yetmez insanın şiddet duygusunu boşaltmaya. Yani şunu söylemek istiyorum. Eğer bir kurban kesilirken veya bir hayvan kesilirken kişi kendi içindeki şiddet duygularını gidermek üzere hayvanın üzerinde gideriyor olduğu zannıyla eğer hayvanı kesmeye başlar ise, kurbanı kesmeye başlar ise ve o duygu içerisinde kurbanla hem dem olur ve boğazına onun için bıçağı çalar ise o takdirde o uyguladığı şiddet kişiyi yeni bir şiddet sarmalının içerisine götürür. Neden? Çünkü şiddetin şöyle bir özelliği vardır, şiddet her zaman artan bir ivme gösterir. Yani siz diyelim ki yolda giderken bir, içinizdeki oluşmuş olan bir duygudan dolayı taşa teptiniz, taşa vurdunuz, içinizdeki şiddeti azaltmaya çalıştınız. Halbuki o vurduğunuz şey, taş, ikinci bir taşa daha vurma hissini beraberinde getirir. Yahut da şöyle söyleyeyim, evinizin içerisine tavandan aşağıya doğru bir kum torbası astınız, kum torbasına efendim içimizdeki şiddeti boşaltmak için ben kum torbasını vurmam lazım diyorsunuz örneğin ve kum torbasına vuruyorsunuz. Her bir vuruşunuz aslında bir sonraki vuruşunuza zemin hazırlar. Çünkü şiddet öyle bir şeydir ki uyuyan bir yılan gibidir, uyandırdığınız zaman o takdirde onu uyutmak zor olur. Yani bir yumruk attınız kum torbasına bir daha atmak istersiniz bir daha attınız daha hızlı daha hızlı atmak istersiniz kum torbasında kan ter içinde kalıncaya kadar yumruk yumruk yumruk üstüne yumruk atmaya çalışırsınız. Neden çünkü her bir şiddet damlası bir sonrakini yakan alev gibi yeniden o kişinin içerisinde şiddeti oluşturur. Bu açıdan bakıldığında yani siz gittiniz kurban kesiyorsunuz efendim kurbanın boynunu kestiniz efendim içimdeki şiddet bitti bitmez ki eğer şiddet duygunuzu gidermek üzere onun başındaysanız eğer o takdirde gitmez neden gitmez şiddetinizin geçebilmesi için yani içinizde bir şiddeti boşalttığınızı zannıyla gidiyorsanız eğer o takdirde boğazını kestiğiniz gibi hayvanın bıçağı elinizden e, sırtına batırmanız lazım gözlerine uymanız lazım. Efendim burnunu koparmanız lazım hayvanın kulaklarını kesmeniz lazım üzerine böyle çizik atar gibi hayvanın üstüne bütün o şiddetinizi boşaltır hamleler yapmanız lazım ki ve bu hamleler sizi yoruncaya kadar devam etmesi lazım ki sonra kenara çekilip oh demeniz lazım yani anca o zaman şiddet duygunuzu tatmin etmiş olursunuz yani şimdi bakın İspanya'da ne yapılıyor boğa güreşleri yapılıyor. Yani adam o boğa güreşine bir kere vurmakla kalıyor mu? Boğaya bir kere zıpkını batırıyor, kalıyor mu? Yok. Bir daha, bir daha, bir daha derken ne oluyor? Tribünlerdekiler de o içlerinde uyanmış olan şiddet duygusundan dolayı, içlerindeki o uyuyan yılanı uyandırmış olmasından dolayı adam arenanın içerisinde boğayı parça parça ediyor, tribünlere bakıyorsunuz, öbürleri sevinç çığlıkları atıyor. Yani şiddet bir kere başladığı takdirde bunu hayvan üstünde uyguluyorsunuz ister, isterse insan üstünde uyguluyor olursanız olun, isterse kendinizde uyguluyor olursanız olun. Şiddet her an artma eğilimi gösterir ve şiddet bir kere başladığı zaman o mutlaka bir sonraki şiddetin mayası olacaktır. O yüzdendir ki pedagoji şiddet şiddetin mayasıdır diye bir tabir kullanır. Yani anne çocuğuna örneğin bir tokat attı. Tamam ben bittim, yani bitti bundan sonra tokat atmayacağım. Hadi kolaysa atma bakalım bir. Çünkü siz tokat atma ruhuna sahip oldunuz şu anda. Tokat atma yeteneğine sahip oldunuz şu anda. Şiddet yılanını içinizde uyandırdınız. Hadi kurtulun bakalım bir şimdi. Bakın çocuk içeride bağırıyor, çağırıyor. İçeride siz kendi kendinizi yiyorsunuz. Dövmemek için zor duruyorsunuz. Efendim bir beyefendi evlendiği ilk günler eşine dövmeye başladı, vurmaya başladı. Hadi durdursun bakalım bir kendisini. Eğer eşi karşı koymadığı sürece eşi ancak ona bir yumruk atacak ki, kendi attığı yumruk gibi onu da yere serecek ki o zaman ancak durabilir. Yoksa eşi karşısında öyle masumca duruyor, adam istediği zaman elini kaldırıyor, vuruyor, dövüyor, tekme atıyor, gönderiyor içeriye. Sonra hadi yemeğimi hazırla diyor, yemek hazırlanıyor. Böylesi bir ortamda şiddet durmaz ki o şiddet içeride uyandırılmış olan yılan, şiddet yılanı, o kişinin içerisinde öyle bir kıpırdanışlara sahip olur ki karşı tarafı yer bitirir. Dolayısıyla kurban kesmeye, insanın içerisindeki şiddet duygularının önüne geçiyor, Efendim şiddet duygularının giderildiği yer olarak bakıyor olmak tarihi bir hata olur. Din tarihinin bir hatası olur. Pedagoji literatürünün içerisindeki ciddi bir hata olmuş olur. Şimdi birinci olarak bunu söylesek. Yani... Hayvan üzerinde kişinin şiddet duygularını tatmin ediyor olması o kişiyi durdurmaz. Aksine kulağını gözünü çıkartması lazım. Kişinin ki anca o zaman olur. Bu ciddi bir yanılgı. Efendim ikinci bir başka şey de tabii ben bu bakımdan bakıldığı zaman yani bir Müslüman eğer kurbana bu gözle baktığı zaman o zaman bende başka bir duygu daha uyanıyor. İçimdeki efendim hayvan sevgisi uyanıyor. Ben bir hayvan dostuyum. ...hayvan sevgisiyle doluyum. Dolayısıyla bir insan... ...hayvanı eğer içindeki şiddet duygusunu... ...gidermek için kesiyor ise... ...ben birden ayağa kalkarım. Derim ki git kardeşim, işin gücün mü yok? Bak psikiyatri diye bir bölüm oluşturulmuş... ...psikoloji diye bir bölüm oluşturulmuş... ...ne demek yani hayvan üstünde sen... ...şiddet duygularını tatmin edeceksin? Din bunu mu emrediyor? Ayıp değil mi senin bu yaptığın? Günah değil mi? Derim yani hayvan sever olarak bunu söylerim. Neden söylerim? Bak... Din nasıl emrediyor kurban kesmeyi halbuki? Yani kurbanı bir iki gün önce alınca bizim Anadolu de kurbanı kınalamışlar yani. Neden kınalamışlar? İnsan biraz sonra keseceği hayvanı kınalar mı? Kurban çünkü kurban ibadeti şiddet duygusunun giderildiği bir ibadet değil. Şefkat duygusunu uyandıran bir ibadettir. O yüzden kınalamış koyunu, o yüzden Önüne yiyecek veriyor, yem veriyor, arpa veriyor, en güzellerini seçip vermeye çalışıyor. Suyu onun için veriyor. Neden dolayı? içindeki şevkat duygusuyla biraz sonra kesilecek olan kurbana veriyor. Efendim ondan dolayı göz göze geliyor kurbanla. Ve ondan dolayı bu dinin temsilcisi ve bize anlatanı, bize öğreteni Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bir önceki kurbanı kesildiğini bir sonraki kurban görmesin. Önünde kurban var. Öbür kurban görmesin. İki kere mi kurban edeceksiniz? İki kere mi ona eziyet edeceksiniz? İki kere mi canını alacaksınız siz onun? Doğru. E o takdirde şimdi ne oluyor? Hani şiddet duygusu var idi, Ya şiddet duygusu varsa biraz sonra keseceksin zaten onu. Gözünü kaluanla niye bağlıyorsun ki? Hayır şefkat var orada. Şefkat, şiddet giderilmesi değil. Ve ötesinde bakın. Kurban hadisesine bir bakın rica ederim. Hz. İbrahim var. Bize gelen böyle bu ibadetin merkez noktasında Hazreti İbrahim var. Hazreti İbrahim boynunu uzatan oğlu Hazreti İsmail'i kesiyor olmasından kaynaklanan bir ibadet var ama kesemiyor. Bir imtihan, bir imtihan yaşıyor Hazreti İbrahim. O takdirde bakmak lazım. Kurbana şu gözle bakmak lazım. Orada yatan bir inek değil, bir koç değil. Ya ...orada yatan senin sevgili oğlun... ...orada yatan senin sevgili kızım... ...orada yatan... ...biraz sonra canı çıkacak olan bir başka insan... ...orada yatan sensin sen... ...biraz sonra Azrail aleyhisselam gelecek... ...ve senin o... ...canını e, aldığın... ...kestiğin... ...ineğin kafasını kopardığın gibi... ...bir süre sonra Azrail aleyhisselam gelecek... ...senin de kafanı koparacak... ...senin de boynuna bıçağı vuracak... Dünya denilen bu efendim alemin içerisinden sen de o ineğin kesilip uzaklaştığı gibi sen de kesilip uzaklaştırılacaksın. Canın senin de öyle çıkacak. Sen belki kesilmeyeceksin ama senin canının çıkması da aynı can çıkmasının telaşını yaşayan o inekte olduğu gibi, o koçta olduğu gibi bak seyret bir. ...rica ederim kafanı niye saklıyorsun... ...kesilen kurbandan... ...seyret nasıl korkuyor o koç... ...o inek... ...gözlerine bir bakın rica ederim... ...onun için kesilen kurbanın başında beklenmesi lazım... ...onun için kesilen kurbanların yanına gitmek lazım... ...efendim ben göremiyorum... ...ben görmeye tahammül edemiyorum... ...gideceksin... ...o can çıkma sahnesini seyredeceksin... ...ve o can çıkma sahnesini seyrederken... ...dizlerin titriyecek... Eve hıçkırıklarla ağlayarak geleceksin. Ve eve geldikten sonra dünya gözüne boş görünecek. Ben bu hanımı niye dövüyorum yahu ben deli miyim diyeceksin. Benim canımın çıkması da bu koçun canının çıkması gibi, bu ineğinin canının çıkması gibi çırpına çırpına olacaksa, ben bu dünyada ne yapıyorum yahu diyeceksin. Eğer sen bir katilsen, eğer sen bir eşkıyaysan, eğer sen bir insanlara eziyet etmekten keyif alan birisiysen seyret kendini. O inek değil yatan sensin. Bak seyret ki Azrail aleyhisselam senin canını nasıl alacak? Bak ineği seyret. Ayakları nasıl çırpınıyor bir seyret. Gözleri korkuyla kendisini kesecek olana nasıl bakıyor bir bak. Hiç baktın mı? Kirpikleri nasıl açılıp kapanıyor koçun? İneğin seyret. Elini bıçağa boynuna doğru yaklaştırdığınızda nasıl ürküyor bir seyret. Bu korkuların aynısını sen de yaşayacaksın. Çünkü o can sende de var. Kesilen o inek değil sensin. Ölecek olan bir süre sonra yine sensin. İşte kurbana bu gözle bakmak lazım. Kurbanın yanında dururken empati kurmak lazım. Empati bir süre sonra canım böyle alınacak diye. O hayvanın canının çıkışını ölüme şahit tutuyor Allah. Kurban keserek insanı ölüme şahit tutuyor. Niye şahit olmaktan korkuyorsun? Ölümden mi korkuyorsun? Öleceksin ama o kestiğin kurban gibi sen de öleceksin ama. Dolayısıyla yani çok düz bir mantık içerisinde. insan kurban keserek üzerinde kan akıtarak üzerindeki şiddet duygularını efendim böyle nötürlüyor, atıyor demiş olmak... Tüm bu biraz önceki saydığım empati insanın can çıkma sırasında kurduğu rabıtaya ters düşer. Efendim biz dünyayı uzaktan seyrediyoruz. Gir bakalım o mezara sen de bir gir. Efendim gece yatarken gözlerini bir kapat. Boynuna senin de bıçağın vurulduğunu, Azrail aleyhisselam senin de canını kestiğini bir düşün. Kaçma ölümden. İşte kurban bir canın çıkış sahnesini bir canın veriliş anını insana bizzat yaşatan... ...ve ondan dolayı dizleri tir tir titreyen... ...ondan dolayı ertesi güne başka bir dünyada uyandıran... ...bakın senede bir kere... ...niye üç ayda bir kesmiyoruz madem içindeki insanın şiddet duygularını alıyor... ...o zaman gidelim ayda bir kurban keselim... ...senede bir kez kesiliyor kurban... ...ve o kesilen kurbanın başında durulması tavsiye ediliyor... ...oturup ertesi gün kurban olacak koça... ...oturup, ertesi gün kurban olacak olan ineğe... ...birlikte, onunla birlikte dertlenmek lazım. Suyu verirken onunla konuşmak lazım. Onun gibi hissetmek lazım. Efendim, onun gibi korku içerisinde olmak lazım. Ancak bu duygular içerisinde kurbana doğru gidilir ise... ...kurban kesme işlemleri bu duygular içerisinde yapar ise... ...hadi delikanlıysan, çık şimdi git... ...hadi birisinin canına kıy bakalım bir. Hadi delikanlıysan... Tüm bu empatiyi ruhunda yaşadıktan sonra kabadayı kabadayı dünyada dolaş bakalım bir. Evet insanı şiddetten uzaklaştırır ama kurban insanı şiddetten uzaklaştırması içindeki şiddet duygusunu boşalttığından dolayı değil. Ya öyle bir paradoks yaşatır ki o kurban insana şefkat duygusu en zirveye çıktığı halde bir emri yerine getirmenin mecburiyeti içerisinde... ...tir tir titreyerek, insanı ölümle tanıştırarak, insanı bu dünyanın boş olduğuyla tanıştırarak, insanı bu dünyada ölüm var, çırpınışlar var... ...ve korkuyla bıçağa bakmak varla tanıştırarak, insanı ertesi güne başka bir ruhla uyandırır kurban. Dolayısıyla efendim, yani medyada çok defa yer alan, kurban kesilerek insanların şiddet duygusu azalıyor... Efendim şiddeti orada gideriliyor demiş olmak insan ruhuyla ters. İnsan öyle becerikli birisi değil ki. Hele ki Müslümanlara baktığınız zaman kurban kesebilecek kabiliyete getirmiyor ki İslam. Elindeki bütün şiddet duygularını nötrleştiriyor İslam. Bakın karıncaya basamıyor. Efendim tuvaletin deliğine çok affedersiniz bir karınca düştü diye karıncayı tuvaletin deliğinden almaya çalışıyor. ...ve ondan sonra acaba ona bir şey oldu mu diye kenara bir yere çıkartıyor. Yahut da bir hayvanın canı yanacak diye tir tir titriyor. Kim? Müslümanlara böyle emrediliyor. Efendim bir peygamber efendimize bir bakın rica ederim. Hayvan sevgisini anlatırken o sadece insan sevgisiyle dolmamış, taşmamış... ...hayvan sevgisiyle de doluyor ve taşıyor. Sahabe efendilerimiz, peygamber efendimizin arkadaşları... Bir gün bir yavru kuşu yuvasından almışlar... ...anne kuş da tepede dönüyor... ...yavrusunu kaybetmiş... ...yahu sevgili efendim... ...o bir hayvan... ...buna karşı ne kadar hassassın böyle... ...ama öyle bir hiddetleniyor ki... ...öyle bir içi coşuyor ki... ...o yavru kuşu... ...kim aldı yuvasından diye arkadaşlarına... ...öyle bir dönüyor ki... ...sahabe efendilerimiz... ...olayın ciddiyetini ondan sonra kavrıyor. ...neden? Kuş da olsa o bir anne... Yavrusunu kaybetti deli gibi dolanıyor bak yukarıda. Hayvanlara karşı bu kadar şefkatli olmamızı tavsiye eden bir din. Acaba gereksiz yere mi kurban ibadetini koyuyor? Şiddet duygunu tatmin et diye mi koyuyor? Seni şefkatin zirvesine çıkartmışken, zirvelerde bir şefkat hissi uyandırmışken, sen de ondan sonra o hassaslaştırdığı ruh, bir de ölümle karşı karşıya gelir ise işte ondan sonra dizleri titremeye başlar. Duyarsızlaştırmıyor İslam ya duymaya doğru teşvik ediyor. Bakın Kur'an-ı Kerim'de olsun, sohbetlerde olsun, efendim bir bakın hep neyden bahsediyor? Hissetmekten bahsediyor, duymaktan bahsediyor. Dolayısıyla insan olmanın belki zirvesinde konuşulacak en önemli şey duymadır. O kestiğin kurbanın acısını da duyma. O bıçak kurbanın boynuna yaklaşırken sanki kendi boynuna yaklaşıyor gibi bıçağı boynunda duyma. Kurbana bir bak, kurbanın gözüne bir bak. Kendisini biraz sonra kesecek olan kişiye nasıl bakıyor bir bak. Bunu da ruhunda duy. Bu kadar hassaslaştırdığı bir ruh, İslam'ın hassaslaştırdığı bir ruh... Daha sonra böylesi bir sahneyle baş başa kaldığı zaman feleği şaşar. Ertesi güne nutku durur. Ertesi güne şiddet uygulayacak. Elinde derman kalmaz. Hadi git hanımını döv bakayım mi? Hadi git çocuğunu döv bakayım mi? Hadi git efendim sokaklarda böyle büyük dağları ben yarattım diye dolaş bakayım mi? Beceremezsin eğer bu hassasiyet içerisinde kurbana yaklaştıysan. Peki sen niye gitmiyorsun kurbana? Niye kaçıyorsun kurbandan? ...böyle hassaslaşmış olan ruhunu bir de böyle alaşağı et bir sanki travma yaşatır gibi kendine dünyanın gerçek mahiyetini gör niye kaçıyorsun ki? O yüzden değerli dinleyiciler bugün arefe ve yarın Allah nasip ederse kurban bayramı kurban bayramını bu hassasiyet içerisinde geçirmek lazım. Kurbana empati kurarak geçirmek lazım ta evimizi aldığımızdan itibaren kurbanla birlikte ağlaşmak lazım. Kurbanın gözlerinden gözümüzü ayırmamamız lazım. Dolayısıyla onu biraz sonra üzerinde şiddet uygulayacağımız, tekme tokat atacağımız bir varlık değil. Efendim onu rabıta eder gibi sanki, ölüme rabıta eder gibi sanki, ölüme empati kurar gibi sanki onu ruhumuzda hisseder gibi efendim, hissedecek vaziyete gelmemiz lazım. Ancak bu takdirde kurban insanın psikolojisinde yerli yerince oturur. Ve düşünceli düşünceli ve olgun ruhlu ve etrafa göre sukûnet içerisinde insanların oluşmasına neden olur kurban. Yoksa günümüzde bakıyoruz, şimdi adam kasap, eline bıçağı almış bir onu kesiyor, bir bunu kesiyor, bir öbürküsünü kesiyor, bir öbürküsünü kesiyor. Efendim kurbanın sahipleri de arkalarını dönmüşler, sokakta geziniyor, bizim işimiz bitti mi gidelim etimizi alalım gelelim. Yani psikolojik olarak bakıldığında bu kurbanın ...o kesen kişiye... ...tabii dini olarak mutlaka faydaları var... ...ibadet kısmı mutlaka yapılıyordur... ...onu çok değerli ilahiyat hocalarımız... ...mutlaka izah ediyor... ...ben psikolojik olarak baktığımda... ...pedagojik olarak baktığımda... ...o kestiğin kurbanın veya kestirdiğin kurbanın... ...senin psikolojine... ...olumlu bir tesiri yok ki... ...olumsuz bir tesiri de yok... ...yazdık yani hayvanı kestin sen orada... ...ama ruhundaki değişiklik kısmını... ...halletmedin... ...hani... Oruç ibadeti sırasında, oruç ibadeti ile alakalı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği bir şey var ya. Onlar akşama kadar oruç tutuyorlar ama ibadetin, oruç ibadetinin gerekleri yerine gelmediğinden dolayı harama bulaşıyor, her türlü fitne de var, fesat da var, yalanda var, dolanda var, her türlü üçkâçılığın içerisinde var adamcağız. Ya akşama kadar da aç kalıyor. O açlık yanlarına kar kalıyor, yazlık yani. Niye aç kaldın ki? İbadet kısmı bir eğer bütün olarak bakıldığında diğerlerini de kapsaması lazım. Şimdi kurban ibadetine de baktığımız zaman evet gittiniz kestirdiniz kurbanınızı zaman ben görmeyeyim diye kenarında dolaştınız kurbanın. o zaman psikolojik olarak size bir tesir olmalı ki katkı sağlamalı ki sizin ruhunuzu olgunlaştırmada katkı sağlamadı ki o takdirde kurban kesilirken yanında bulunmak gerek bu bir. Efendim kurbanımı ben başka bir ülkede başka bir şehirde kestirdim. Fark etmez efendim. Sokağa bir çıkın. Herkes bakın kurban kesiyor. Gidin oturun birisinin başına onu da seyredin. Sizin kurbanınız Endonezya'da, sizin kurbanınız Afrika'da, sizin kurbanınız efendim Orta Asya'da, sizin kurbanınız efendim Doğu Anadolu'da. Efendim farklı farklı dernekler Güneydoğu Anadolu'da farklı farklı şehirlere götürüyor kurbanları. Sizin kurbanınız orada kesiliyor olabilir. Ancak bir çıkın dışarıya kurban kesilirken evinizde niye oturuyorsunuz ki? Çıkın dışarıya. Kesilen kurbanın başına oturun. O falanın kurbanı filanın kurbanı ama can aynı şekilde çıkıyor. Kurun empatinizi. Siz de bakın o kurbanın gözlerine. Şimdi birinci kısım bu. İkinci kısma geldiğimizde İslam duyarlı insan yetiştirmeye çalışıyor. Neye karşı duyarlı? Çevreye karşı duyarlı. İnsana karşı duyarlı. Annesine karşı, çocuklarına karşı duyarlı, hassas ruhlu insanlar, karınca ezmez insanlar yetiştirmeye çalışıyor. Ve bizim bütün mücadelemiz aslında bu duyarlılığı kazanma mücadelesi bir bakıma baktığımızda. Ve bunu sağlayan en büyük etkenlerden bir tanesi de bize sağlamaya en büyük sebep olan şeylerden bir tanesi de din işte. Din bize bu duyarlılığı sağlamaya çalışıyor. Ama şimdi biraz önce söyledim kasap ya bir onu kesiyor bir bunu kesiyor bir şunu kesiyor. Yani aslında öyle olmaması lazım. Yani siz belli mazeretler içerisinde kurbanınızı kendiniz kesemiyor olabilirsiniz. Ama kurban kesmenin bir ritüeli, hissettirme kısmını da yaşamanız lazım. Yaşattırmanız da lazım. Neye? Kime? Şöyle. Şimdi kurbanı kesen o kasap eğer duyarsızca boynuna atıyor, kesiyor, kafayı, gözü koparıyor... ...efendim daha hayvanın canı çıkmadan neredeyse... ...karnını deşiyor, sırtını yüzüyor... ...hayvan hala titriyor... ...ya yazık günah... ...yani hayvanın canı çıkmadı ki daha... ...ama adamcağız bir sonraki kurbana yetişebilmek için... ...senin kurbanını telef etti... ...sen daha efendim kasaba kestiriyorsun kurbanını... ...otur kendi kurbanını kendin kesmeye çalış... ...ha kesemiyorsun... ...ya komşuna seslen... ...o da kesemiyor... ...efendim kasaba çağırdığında... Kasapla önce bir otur konuş veya kurban kesici olan kişiyle önce bir otur konuş. Yani onun bir ibadet olduğu ruhuyla karşıdaki kişiyle konuş. Yani kestikten sonra, keserken canını acıtmamasından bahsedin. Efendim kestikten sonra canının çıkması için biraz müsaade etmesinden bahsedin. Kestikten sonra efendim, hatta ben şöyle bir kurban kesme sahnesini gördükten sonra kanım dondu. Kanım dondu. İbadet ne vaziyete gelilmiş? Yani kurban, yani kesilip semiz bir et olacakken neredeyse leşe çevrilecek vaziyete gelmiş. Aceleyle birkaç kurban kesilecek diye. Kayseri'de görmüştüm. Kesilen kurban, efendim kasap geldi. Ben beceremedim kurban kesmeyi. Kanım dondu. Elimi kaç kere kurbana attığım sırada... O yeteneği kaybetmişim ben yıllarca yapamadığımdan dolayı ama Allah nasip eder ise o ruhumdaki değişikliği yakalayabilmek için psikolojik olarak dünyaya farklı bir gözle bakabilmek için elime bir gün alacağım. O şevkatin en zirve noktasındayken gözyaşları içerisindeyken belki hıçkırıklar içerisindeyken belki o ibadeti yerine getirmeye çalışacağım inşallah bir gün. Ancak kesemediğimiz bir kurbanı kestirdiğimiz bir kasabın halini anlatmaya arz etmeye çalışıyorum. Kasap geldi boynunu kesti ineğin efendim ondan sonra ne yaptı elindeki bıçağı tuttu o hayvanın alt tarafından boynunun oradan içeriye doğru sokuyor mil sokuyor içeriye mil uzun bir bıçak elini tuttum dedim ne yapıyorsun sen yahu dedi abi kalbini bıçaklıyorum ya derdinle niye bıçaklıyorsun kestin ya hayvanı daha ne istiyorsun. Abi kalbi attığı sürece bu hayvan işte böyle can çekişir durur yani ne demek istiyor benim bir sonraki kesecek olan kurbanım var senin kurbanının başında 10 dakika onun ben çırpınmasını mı bekleyeceğim demeye getiriyor. Abi ben bunu böyle sokuyorum ki kalbine batırıyorum kalbine battığı zaman kalbi de durmuş oluyor böylelikle daha çabuk. Hay Allah'ım ya Rabbim. Hay Allah'ım ya Rabbim. Tamam sen bir biyolojiden anlamazsın, fizyolojiden anlamazsın. İnsan hayvan anatomisinden çok anlamazsın. Ben de anlamam. Ama sen bu işe gönül vermişsin bak gidiyorsun kurban kesiyorsun falan. Şimdi sen kalbine o mili batırdığın sırada pis kanı nasıl atacak hayvancağız dışarıya? Sen önceden engel oluyorsun. Boynunu kestin, şah damarını kestin. Kalp çırpınıyor olması lazım ki. Damarlardaki son olan o pis kan dışarıya atılması lazım. Etin içerisindeki ince kılcal damarlar içerisinde sıkışmış olan içerisinde temizlenmemiş olan kan hala damarlar çalışıyor kalp çalışıyor olması lazım ki fışkıra fışkıra dışarıya çıksın ki etin efendim semiz olma kısmı tamamlasın. Sen ne yaptın şimdi? E Götürdün bıçağı kalbine de soktun. Ya mındar ettin sen o hayvanı. O hayvanın içerisinden çıkacak olan kan çıkmıyor ki şimdi dışarıya. Kan içeriye akıyor. Bak içeriye akıyor şu anda. Kalbinden içeriye akıyor. Dolayısıyla bu açıdan da bakıldığında... ...kurban kesme sanki böyle bir şiddet duyguları... ...ya da et yeme duyguları... ...veya işte maşallah bizim hayvanınki de iyiymiş... ...çok güzel eti varmış gibi şeye dönüşürse... ...o takdirde psikolojik olarak... İlahiyat olarak demiyorum, din kültürü veya din yaşama olarak demiyorum ama psikolojik olarak o kestiğin kurbandan yeterince meramını, yeterince gelişimini, yeterince efendim ruhi olgunlaşmanı sağlamış olamazsın. Bunun da ötesinde bir başka bir şey daha söyleyeyim ondan sonra hemen reklamlara girelim. Şimdi sağ olsun belediyeler böyle kesimhaneler oluşturmuş vaziyette. Ama rica ederim, yahu şu kesim halilerin haline bir bakın, Allah rızası için bir bakın. Yani inekler sıraya geçmiş, danalar sıraya geçmiş, küçük başlar sıraya kes, geçmişler. Her biri bir öndekinin yatırılış, kesiş sahnesini, etlerin doğranış sahnesini o mezbahanenin içerisinde görüyor. Yani o kesim yerlerinin içerisinde görüyor. Yerler kan revan. Yahu ne olur bir düşünün. Kesilmeye giden dana değil, kesilmeye giden inek değil, siz kendiniz olduğunuzu düşünün mi? Kaç kere ölürsünüz yollarda? Boynunuza bağlanmış ip ve o mezbahanenin içerisine giriyorsunuz, o raylara takılmış olan efendim inekleri, danaları, bilmem neleri, büyükbaş hayvanları görüyorsunuz, deriler e, sökülüyor. Efendim hayvan anlamaz, hayvan nereden bilsin? Olur, hayvan anlamaz değil mi? Niye korkuyor peki bu hayvan? Bir bakın hayvanların bir bir bakın... ...ağlıyor. Niye ağlıyor bu hayvan? Ömründe hiçbir şey için ağlamamış. Ama bak tir tir titriyor. Yahu bir empati kuramaz mıyız? Yahu bir efendim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...iki kere mi öldüreceksiniz kurbanı? Yahu bağla insana gözünü. Diye seslendiği hadisi şerif hiç aklımıza gelmez? O yüzden baktığımız sırada... ...efendim mezbahaneler kurulmuş... ...efendim şeyler kurulmuş... ...belediyenin o güzel tesisleri kurulmuş... ...o tesislerin içerisinde et kesme yerleri kurulmuş... ...kurban kesme alanları oluşturulmuş... ...ama bu alanları kullanan insanlarda eğer duyarlılık yok ise... ...efendim bir an önce bir saat içinde iki saat beş saat içerisinde hemen şu işleri bitireyim de gideyim... ...zaten sırtıma bir yük oldu gibi bakıyor ise... ...kurbanla yanında taşıdığı kurban ile empati kuramamışsa... ...o kurbanın korkusu, o kesecek kişiyi kurbanın sahibini bürümediyse... O da böyle sanki kurban gibi titreye titreye gitmiyor ise o takdirde bunun psikolojik kazanımlarını elde etmek oldukça zordur. Efendim bir reklam arası verelim. Reklamlardan sonra ise çocuk ve kurbana değinmeye çalışacağız. Çocukların kurbana götürülmesi mi lazım, götürülmememesi mi lazım, bu din, bu kültür çocuğa nasıl aktarılması lazım kısmına değinmeye çalışacağız efendim reklamlardan sonra. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz. Kurbanla ilgili konuşmaya devam ediyoruz. Kurbanın insan ruhunda oluşturduğu dalgalanma ve kazandırdığı duygular ile ilgili konuşmaya çalışıyoruz ve kaldığımız yerden devam edelim. Efendim şimdi bir de çocukların kurban yerlerine götürmesi, kurban kesilmesi esnasında şahit tutulması ile alakalı kısma değinmek istiyorum. Şimdi çocuklar tabi. Kurbanı Kurban olarak bizim anladığımız manada bir ibadetin bir parçası olarak anlayabilmesi, kavrayabilmesi başlangıçta çok zor. Eğer çocukları yaşa göre ayırmış olsak, çocuklar çünkü bu yaş dönemlerinde ruhlarında belli kazanımlar elde ediyorlar, belli bir direnç kazanıyorlar, belli bir olgunluk seviyesine çıkıyorlar çocuklar yaşlarıyla birlikte. Bu yaşları da efendim ikiye ayırmış olsak çocukların. 0-7 yaş diye bir bakmış olsak, efendim bir de 7-12 yaş diye iki gruba ayırmış olsak, bir de 12 yaşından büyük olan çocuklar diye. Şimdi 0-7 yaşındaki çocuklara baktığımızda, yani algılama gücünden itibaren, 3 yaşında, 4 yaşından itibaren çocuklar, kurban bayramını bayram olarak bilmeleri, tanımaları onlar için oldukça önemli. Yani kurban bayramı diye değil, ya bayram olarak tanıması. Çocuk neşelenme, keyiflenme, efendim akraba ziyaretleri yapma, efendim gezme, evin içerisinde yemekler yenme, şekerler toplama, efendim küçüklerin büyükleri ziyaret etmesi, küçüklerin işte el öpmesi gibi çocuk kurban kesmeye odaklanmış bir bayram değil de bayramı bayram gibi tanıtılacak bir bayram içerisinde çocuklara ...anlatmakta fayda var. Yarın bayram canımın içi. Yarın bayram bir tanem. Diye çocuğa yaklaşıldığı sırada... ...yarın gezeceğiz. Yarın amcana gideceğiz. Yarın işte hepimiz beraber oturacağız... ...sofrada hep beraber yemek yiyeceğiz. Diye vurgular tamamen... ...bayrama dönük... ...içeride duyguları uyandıracak... ...vurgular olması lazım... ...yedi yaşına kadar. Yedi yaşına kadar çocuklar da dolayısıyla... Efendim siz gittiniz kurban kestiniz ve eve getirdiniz kestiğiniz kurbanları. Kestiğiniz kurbanları çocuk et olarak görmesi lazım, yemesi lazım. Yani şunu söylemek istiyorum. Örneğin koyun kestiniz kafasını da getirmişsiniz eve. Kimin yanında? Beş yaşındaki çocuğunuzun yanına. Yahu, çocuğun kanı donar, kanı kanı. Yani bir bakar gözünü gördüğü zaman, ısırmış dilini gördüğü zaman çocuk... Ruhu donar yani. Ruhu saçmalar yani. Ne oldu diye. Hayat öyle değil ki çünkü çocuğun için. Bunu kim kesti? Kafasını kim kopardı? Baba da oradan seslense ben kestim diye seslenmiş olsa baba o çocuğun kabusuna dönüşür. Gece rüyalarına girer. Dolayısıyla 7 yaşından önce çocuklar var ise bir evde o evde çocuklar eti et olarak görmesi lazım. Kafa olarak, ayak olarak, kulak olarak, dil olarak hatta ve hatta Deri olarak dahi eğer algıladığı zaman onu kesilen bir hayvan olarak algılar ise ve soru sormaya başlayacağını düşünüyor iseniz o takdirde deri dahi çocuğun yanında bulunmaması lazım. Yani çocuğun içerisinde paradoks oluşturacak, sevgi ve şefkatini paradoksa dönüştürecek, yetişkin bunu yenebilir ama çocuk yenemez, paradoksa çatışmaya dönüştürecek olan hayvanın ağızları, uzuvları çocuğun yanında olmaması lazım dikkat edin çocuklara rica ederim yani siz ben yine çok dikkat ettiğim için belki gözüme çok batıyor şimdi siz oturduğunuz 3-5 ortak efendim danayı kestiniz sonra kenarda bir yerde onu yüzmeye çalışıyorsunuz rica ederim çocuğa bir bak çocuk neyle meşgul senin kestiğin etle değil gitmiş bak dananın kafasını okşuyor gözüyle oynuyor diliyle oynuyor neden içerisinde o çocuğun anlam veremediği bir şeyler oluştu şu anda Dolayısıyla senin et, met vesaire, kurban ibadetin kısmı çocuğu o anda da ilgilendirmiyor. Koparılmış bir baş var, o başın başında bekliyor çocuk. Dolayısıyla sakın ola ki 7 yaşından önceki çocukların kurban kesmeyi bırakın, kurbanın uzunlarını dahi görecek bir ortam içerisinde bulunmamaları lazım. 7 yaşından sonra ise çocuklar içlerinde kendilerini güçlü tutabilecek bir dirence sahip olabiliyorlar. Dolayısıyla 7 yaşından sonraki çocuklar kurban alanlarına götürülmese de kurbanı efendim baş olarak, kesilmiş başı olarak, ayakları olarak veya işte kurban parçalamaya bazen yardımcı olarak derisini soymaya yardımcı olarak efendim kesilme anı değil ama kesildikten sonraki yapılan işlemler olarak çocuk bulunabilir. Etin parçalanması, ayağın görülmesi, işte kafanın bulunması çocuk daha dirençli olabilir bu noktalarda 7 yaşından önceki çocuklara rağmen. Ancak yine çocuk burada sorgulayacaktır. Hani din, şefkat ve sevgi diniydi? Niye kestiler bunu? Yazlık değil mi? efendim Günah değil mi diye çocuğa bu tür şeyler de yapılacaktır. Yani zihnine gelecektir. Ancak işte 7 yaşıyla 12 yaşındaki çocuklar bunu kolay atlatabilirler. Eğer anlamsız cevaplar veya böyle abuk subuk bir şeyler duymadıkça çocuklar bunu kolay atlatabilirler. Yalnız burada bir risk var. Onu söylemekte fayda var. 7 yaşından sonraki ve 12 yaşından küçük olan çocuklar eğer çevreleri tarafından şiddeti yahut da dinin bir şiddet olduğunu efendim insanların işte hayvan keserek şiddetleri üzerinden attığını aslında İslam'ın doğru olmadığını bir hayvana kıymanın ne kadar yanlış olduğunu eğer İslam buysa Müslümanlık buysa ben böyle bir Müslümanlığı kabul etmiyorum böyle bir din doğru bir din değil gibi Çocuklar eğer 7 yaşından sonra, 12 yaşından önce çocuklar bu türlü şeyleri de aynı ana denk gelmiş olarak duyarlar ise bu çocuğun kafasına, zihnine, beyninin içerisine bir kurtçuk düşer. Kurt düşer. Aklına bir kurt düşer. Bu kurt kemirir, kemirir, kemirir. Çocuğun ta ileriki yaşamında birdenbire bir bakarsınız ki beyin ağrıları çekiyor, beyin sancıları çekiyor çocuk. Din hani şevkat diye. Dinlemeler yaşar çocuk daha ileriki yaşlarda. Dolayısıyla yani eğer çocuk bu dönemde özellikle kurban döneminde efendim gerek medyada bazen görüyoruz tartışmalar var. Ya bu türlü tartışmalar çocukların önünde yapılmaması lazım. Hayvan severlerin böyle efendim çok ileriye gitmiş olan sözleri var. Efendim dine olan birtakım ön yargıları var. Halbuki en büyük hayvan sever efendim Müslüman olması lazım. Müslümanlar en büyük hayvan severler. ...ama bir bakıyorsunuz ki efendim... ...hayvan katliamı yapılıyor diye bir şey söylüyor... ...ya ne alakası var şimdi hayvan katliamı yapılıyor... ...sen et yemiyor musun? Yemiyorum... ...balık da mı yemiyorsun sen? Onu da yemiyorum... ...yani elma yemiyor musun? Elmayı yiyorum... ...niye elmayı katlediyorsun o zaman? O can değil mi? ...niye koparıyorsun o zaman dalından? Yahut da efendim... ...sen niye çimlerin üstünde yürüyorsun? Yazık günah değil mi? ...niye çimlere basıyorsun? Efendim yolda yürürken bitlerin üstüne basıyorsun... ...yazık değil mi? Niye basıyorsun? ...hayvan seversen o zaman niye... ...karıncaların üstüne basıyorsun? Efendim bu yani insan yaşamını devam ettirebilmesi için elma da yiyor, armut da yiyor, balık da yiyor, efendim bunun yanı sıra et de yiyor. Dolayısıyla bunu abartıp hayvan sevgisiyle birleştirip bilmem neye dönüştürüp de yapılan bir ibadeti insanın dinden kaynaklanan bir ibadeti çocukların da olduğu bir huzurda efendim kafa karıştırıcı bir şeye dönüştürmemek lazım. Efendim, 12 yaşından sonraki çocuklar ise kurban merasimlerinin içerisinde bulunabilir, hayvanı tutabilir ve ona göre hayvanla o kurban kısmını halledebilirler. Anne babalarıyla birlikte kurban kısmını halledebilirler. Efendim bugünkü yayınımız da burada son buldu. Yarın bayramın birinci günü. Dolayısıyla tüm dinleyicilerimizin bayramını şimdiden tebrik ediyorum. Efendim yarın saat 11'de görüşmeyi umut ediyoruz. Efendim hoşçakalın. Pedagog Adem Güneş ile çocuk deyip geçmeyin. Artık her pazartesi, salı ve çarşamba Türkiye saatiyle 11'de.